1147, numaralı konu, Cabir'in, gece ibadeti önce farzken, sonra ruhsat verildiğine dair rivayeti, evet, bize gece ibadeti, ey örtüsüne bürünen, az bir kısmı hariç olmak üzere geceleyin kalk, numaralı konu, Müzemmil, 73.sür 1-2 ayetleriyle farz kılındı, biz ayaklarımız şişinceye kadar ibadet ettik, o zaman Allah Teala, gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinde kalktığını bilmektedir, seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle